Türkçe Peri Masalları Peri Prenses Evvel zaman içinde bir kral varmış ve güzel bir kız çocuğu olmuş. Onu o kadar güzel bulmuş ki adını Peri Prenses koymuş. Saraydaki ve krallıktaki herkes bu aslında farklı olan ismi kabul etmiş. Ama bu... Largi adındaki bir perinin hiç hoşuna gitmemiş. Hangi cüretle sıradan bir insan çocuğuna peri prenses adını verir? Bu hakarete boyun eğmeyeceğim. Bu krala dersini vereceğim. Peri prenses sekiz yaşına yeni girdiğinde, Largi yaşlı bir kadın kılığında ortaya çıkmış ve sarayın bahçesinde oynayan çocuğu kaçırmış. Peri Prenses'i güzel bir saraya getirmiş ve orada hizmetçisi olarak çalıştırmış. Peri Prenses'e bakın! Bundan böyle bu ateşle ilgileneceksin ve asla sönmemesini sağlayacaksın. Sönerse seni cezalandırmak için canavar Larkoni'ye göndereceğim. Ve Larconi insanları taşa çevirmeye bayılır. Yıllar geçmiş, peri prenses büyüyüp güzel bir genç kız olmuş. Bir gün saraydaki çeşmenin yanından yürüyerek geçiyormuş ve aniden akan suda gök kuşağı oluştuğunu görmüş. Seyretmek için durmuş ve bir ses onunla konuşmuş. Peri prenses, birkaç haftadan beri sarayda seni gözlemliyorum. Benimle konuşmak için biraz bekleyebilir misin? Sen bu gökkuşağı mısın? Evet, ta kendisi. Bu sarayın perisi, kral olan babamdan intikam almak istemiş. Bu nedenle beni kaçırmış ve yıllardır evimden uzakta buradayım. Ve şimdi... Bana korkunç bir büyü yapmak istiyor. O yüzden bedenim olmadan beni buraya getirdi. Sadece gökkuşağının yedi rengi aracılığıyla konuşabiliyorum. Aa, benim babam da kral ve peri beni de evden kaçırdı. Buraya geldiğim zamandan beri hiç kimseyle karşılaşmadım. Ben de öyle. Beni kaçırdığından beri bedenim büyülü bir uykuda. Seninle bedenim burada olmadığı için konuşabiliyorum. Ben de yıllardan beri hiç kimseyle konuşmadım. Arkadaş olabilir miyiz? Evet, bunu çok isterim. Konuşabilecek birinin olması çok güzel. Ama sana yapacağı bu korkunç büyü nedir? Ben de bilmiyorum. Tek bildiğim şey var. Bu büyü sadece bedenim uyandırılırsa bozulabiliyor. Ama ben bile hangi sarayda uyuduğumu bilmiyorum. Bir ara bu sarayın perisi, sarayın canavarlar koni'nin kalesinin ötesinde olduğunu söylemişti. Peki buraya getirildiğinde sen kaç yaşındaydın? Bu şekilde gökkuşağı prensi ve peri prenses her gün birbirleriyle buluşmuşlar. Üzüntülerini paylaşmışlar, birbirlerini teselli etmişler, aralarında şakalaşıp gülüşmüşler. Bu çok uzun zaman sürmüş ve birbirlerine aşık olmuşlar. Peri Prenses, Lergi'nin gökkuşağı prensine yapacağı korkunç büyü konusunda endişeleniyormuş. Lergi'nin büyüyü ne zaman yapacağını biliyor musun? Hayır. Lergi önemli büyülerini hep yılın beşinci dolunayında yapar ve buna sadece üç gün kaldı. O saraydaki bedenini uyandırmaya çalışacağım. Hayatım, o sarayın nerede olduğunu dahi bilmiyoruz. Üstelik oraya ulaşmak için canavarlar Kone'nin ininden geçmen gerekecek. Ve bunlar sihirli evsunlar. Bizler sıradan insanlarız. Onları nasıl bozacaksın? Gitmene izin veremem. Çünkü çok tehlikeli. Senden izin istemediğimi biliyorsun. Benim için hayatını riske atacağın düşüncesine dayanamıyorum. Ben de sana kötü bir şey yapmaları fikrine dayanamıyorum. Bak, nasıl yapacağımı bilmiyorum ama denemeden pes etmeyeceğim. Bedeninin uyduğu o sarayın canavar Larkoni'nin ininin ötesinde olduğunu biliyoruz. O yüzden gideceğim yer orası. Hayır, o canavar insanları taşa çeviriyor. Lütfen benimle beraber burada kal. Largiden bana canavarın inini göstermesini nasıl isterim? Aha ne yapmam gerektiğini biliyorum bir prenses ateşi söndürmüş Largin buna çok kızmasını bekliyormuş ateşi söndürdün mü yoksa sana ne söylediğimi hatırlamıyor musun Ben çok üzgünüm Hayır şimdi kara ormandaki canavar larkoninin inine gideceksin bunu al. Ateşi bunun içinde getireceksin. Tabii önce seni taşa çevirmezse. <gülüyor> Soğukkanlı ve kararlı olan peri prenses, canavarlar Larkoni'nin inine doğru yola çıkmış. Kara ormana girmiş ve sonra yanından geçen bir geyik görmüş. Geyik dönmüş ve onunla konuşmuş. Senin gibi bir insanın kara ormanda ne işi var? Canavar Larkoni'nin ininin ötesine gitmeliyim. Ama canavar insanları taşa çeviriyor. Seni asla canlı bırakmaz. Mutlaka belli zamanlarda ininin dışında oluyordur. İnine ancak o zaman gireceğim. Bu çok akıllıca ama hala riskli. Neden hayatını başkası için riske atıyorsun ki? Korkmuyor musun? Kendim ve prens için korkuyorum. Bu yüzden denemeden pes etmeyeceğim. Şimdi yola devam etmeliyim. Peri prenses yürümeye başladığı anda geyik aniden güzel bir periye dönüşmüş. Cesaretini takdir ediyorum peri prenses ve sana yardım edeceğim. Al bunu. İçindekini sadece başka çaren kalmadığı zaman kullan lütfen ve unutma. Gökkuşağı prensinin uyuduğu saraya ulaşana kadar uyuyamaz ve yemek yiyemezsin. Ne olursa olsun asla korkma ve asla pes etme, tamam mı? Çok teşekkür ederim. Söylediğiniz gibi yapacağım. Peri prenses yoluna devam etmiş. Canavar Larkoni'nin inini bulmuş ve o dışarı çıkana kadar ağaçların arkasında beklemiş. Bir süre sonra ormana doğru gittiğini görmüş. Sonra diğer tarafa geçmek için koşarak ine girmiş ve aniden arkasında güçlü ve kötülük dolu bir homurtu duymuş. ben habersiz inime girebileceğini mi sandın? Ha? Lütfen bırak gideyim. Ya, bu kadar iyi bir taş bahçesini bırakmak mı? Daha fazla yaklaşma. Başka çaresi kalmamış. Elini torbaya sokmuş ve içindekini dışarı çıkarmış. Aniden bir ışık patlaması olmuş. Bu canavarı kör etmiş ve peri prenses hızla inden dışarı çıkmış. Peri prenses başka bir ormana ulaşmış. Uzakta bir kale varmış. Onu gördüğü anda daha önce hiç hissetmediği kadar çok üşüme, açlık ve yorgunluk hissetmeye başlamış. Hayır. Ben uyuyamam. Devam etmeliyim. Ama... Dinlenemez ve yemezsem ölebilirim. Ama şimdi duramam. Aniden önünde bir iblis belirmiş. Karnın aç mı? Bunu almak ister misin? Taze ve sulu. Hmm. Hayır, devam etmeliyim. Yorgun, aç ve uykusuz peri prenses yoluna devam etmiş. Ne zaman bir ağaca tutunup devam etmeliyim dese, başka bir iblis ortaya çıkıp meyveyi yemesini istemiş. Karnın aç mı? Bunu almak ister misin? Taze ve sulu. Hı? karnın aç mı? Bunu almak ister misin? Taze ve sulu. Hı? Karnının aç mı? Bunu almak ister misin? Taze ve sulu. Hı? meyveyi almayı reddettiği her seferde ayağına diken batmış ama o yine de devam etmiş. Ah, pes etmeyeceğim. Kaleye doğru ilerlerken içindeki tüm iradeyi kullanması gerekmiş. Nihayet oraya ulaşmış ama kapılar kilitliymiş. Kilidi kırmayı denemiş ama başaramamış. Böylece torbanın içindekilere bir kez daha bakmış ve bir anahtar bulmuş. Anahtarı kilide sokmuş ve kendini muhteşem bir odanın içinde bulmuş. Odanın ortasında gökkuşağı prensinin bedeni uyuyormuş. Prens bu mu? Prense doğru ilerleyip onu sarsmış. Prens tepki vermemiş. Ah. Onu nasıl uyandıracağım? Bu sihirli bir uyku ve bunu bir sihir bozabilir. Torbayı açmış ve içindekini dışarı çıkarmış. Bu minik bir kemanmış. Aniden normal boyutlarına gelmiş ve o güne dek duyulan en güzel müziği çalmaya başlamış. Müzikte kuşların şarkıları ve gün batımı hissi varmış. Prens gözlerini açmış ve nihayet uyanmış. Peri prenses... Aşkım, bana ulaştın. Söylemiştim. Denemeden asla pes etmem. Sen beni kurtarmak için kendini riske attın. Beni kurtardın. Teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Aniden büyük bir törene ait sesler duymuşlar. Ardından güzel bir kraliçe yanında soylu erkek ve kadınlardan oluşan bir grupla içeri girmiş. Anne. Oğlum, nihayet uyandın ve şimdi onun büyüsü bozuldu. Ah, oh, Lergie artık hiçbir insana zarar veremeyecek. Bu nasıl oldu? Gökkuşağı Prensi, annesine Peri Prenses'in hayatını nasıl kurtardığını ve birbirlerini ne kadar çok sevdiklerini anlatmış. Aynı zamanda kendi ülkesinden nasıl kaçırıldığını söylemiş. Derhal Peri Prenses'in ailesine mesaj gönderilmiş. Sevgili kızlarının hayatta ve sağlıklı olduğunu görünce çok mutlu olmuşlar. Aileler mutluluktan uçuyormuş. Prens ve prenses büyük bir törenle evlenmişler ve evet sonsuza dek mutlu mesut yaşamışlar. Bu masal asla pes etmezseniz ve dikkatinizi hayallerinizi gerçekleştirmeye verirseniz neler yapabileceğinizi sanırım gösteriyor.